özellikle yazan link açılıyor. Ee, ama ilk reklam panosu açılıyor. Sizde hiçbir sorun yok. makinanızda hiçbir sorun yok. Ayarlarınızdan oynamayın. Ee, sizin normal açılış penleri var. Açılış konuşması var. Sonra dinleye bastıktan sonra açılan yerde gayet normal ama radyo kapalı anlatabildim değil mi? radyo kapalı zannedersem hangi nedenden dolayı bilmiyorum şu an kapalı hiç sorun yok estağfurullah sesim net mi? yani sesinde dalgalanma var mı? net Tam. şimdi korku ve ümit önce fıtrat boyutundan ele almamız gerekiyor korku nedir? kalbin çarpıntı duyması kan dolaşımının hızlanması insanın elinin ayağının titremesi feldir, feldir demesi gibi hareketleri, eylemleri vardır. Ümit nedir? Bir şeyi arzulama, olmasını isteme veya olacağı kanaatinde bulunma veya onundan avunmadır. Fıtratta budur. İmandaysa Allah'tan korkma Allah'ın kendisini affedeceğini cennete koyacağından ümit etmedir. Kardeşlerim bu iki haslet öyle bir dinde etkili yeri vardır ki mesela, mesela ilk çıkan fırkayı derleden olması hasebiyle korku hasletinde o kadar aşırıya gitmişlerdir ki insanların en ufak işlemi yapmış oldukları bir günahta dahi alen ıtlak cehenneme postalamışlar ve kalplerinin katılığı dillerinin sertliği, keskinliği mürciye dediğimiz bir tayfeyi durur. Buraya anlatabildim değil mi? Yani harici tayfesi o kadar sert olmuş o kadar sert davranmış ki ve korku huyunda korku e, hasletinde diyeyim huyunda değil hasletinde diyeyim düzelteyim o kadar aşırı gitmişler ki burada başka bir hatayı yani mürceyi doğurmuş hata bir hatanın çıkmasına sebep olmuş alabildiğinde korkuyla insanları cehenneme gönderen bu tayfede alabildiğini insanları cennete koyan bir tayfeyi meydana çıkarmış onun için ehli sünnet vasat bir topluluk hem korkar hem de ümit eder yani Allah'a zan eder, suizanda bulunmak iblis yani Allah'a hazze ve cennenin kendisini affedeceğini ümit eder ondan da ne yapar? Korkar. Çekinir. Kalbi haşyet duyar. Aynen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ben bile diyor amelinle cennete giremeyeceğim diyor. Allah rahmet etmedikçe diyor. Ölüm üzerindeki veya ölmek üzere olan birisine Allah hakkında ne düşünüyorsun? Onun için hüsnü ediyorum diyor. Evet diyor. Sen isabet ettin diyor. Sen isabet diyor. Mürciye imanın tarifini kardeşlerim kalp tasdik edecek dil ikrar edecek iman bundan ibarettir der. Amel bunun bekası değildir der yani iman kalp ve dilin tasdikidir der devam eden amel de imanın tasdikindendir yani kalp, dil ve azah hepsi birlikte tasdik gerekebilir diyene kadar haricilerden beraberiz onlar da imanın artıp ve eksildiğine inanmazlar. Onun için onlarda küçük şirk, büyük şirk diye bir şey yok. Şirk şirktir. Küçüğünü büyüğünü ayırt edemezler. Gelen naslı akıllarına estiği gibi ne yaparlar? Tevhid yolculuğuna giderler. Hepsi sünnete vahiy der, inkarı ama işlerine gelmedi, ters düştüğü her yerde ya tevhidine giderler ya da inkar ederler. Ki zaten haricilerin sonu sünneti inkarıdır. Tam bir muhtezil olurlar. Ki günümüzün aslımızın son örnek Mursa'yı Musa'nın çok iyi tanıdığı birisi şu anda herhalde devrunu zannedersem o da haricilikten ta oraya kadar gitmiştir. Onun için kardeşlerim iman meselesi yani kalbin ki tasdike giren neler? Bunları güzel yakalamamız gerekiyor. Aynen ciddi'sinde İslam nedir iman nedir diyor ya oradaki ana başlıkların teker teker izah edilmesi yakalanması anlaşılmasındaki ölçülerin iyi bilinmesi gerekiyor evet anlatabildim mi? dilin ikrarı ve ikrarın ne manaya geldiği amellerin tasdiki bunların hepsinin varlığının birbiriyle ayakta kalmaları imanın artması ve eksilmesi en üst la ilahe illallah olması, en ednası da yoldan bir münkeri izale etme. Bu mesele güzel yakalandığında kardeşlerim fırkayı derle dediğimiz insanlar da zaten ayrılacak. Bunu anlatabildim mi? Aleyküm selam ve amutullah ve rekat. İman anı kardeşlerim hiçbir şey anlaşılmaz. Düşünün yaşamış olduğumuz toplumda o kadar çok gariban ama dinini seven fakat amel işlemeyen ameli soğuk bakan fakat karakterini kuruyan Allah kitap, din diye değerlere saygılı insanlar yok mu? Var. Ama öyle bir empoze edilmiş ki bu insanlara sen kalbine bak orası temiz olduğu müddetçe Gerisi hiç önemli değil, kimliğini gizle, namazı kılmasan da olur, inkar etmediğin müddetçe İşte bu tip, bu şekildeki eğitim, yani ameli imandan görmeme mürci itikadıdır. Ki hemen hemen şu yaşadığımız toplumda da e, bu itikat geçerli. Harcılarsa. Yalan söylesen de ebedi cehennem Kocaman günah işlesen de ebedi cehennemdesin İşte birinin sertlikte ki Korkudaki Biri ümitte ki Yumuşaklığındaki müşkilat, Toplumu ne yapmış Ya ifratta ya tefritte götürmüştür e, Haricilerin imanın artıp ve eksilmeme Meselesine düştüğü pislik ta Araf 172'yi anlattığımızda hatırlarsan Rabbimiz Sübhanahu ve A'la Adem'in sulbinde kıyamete kadar gelecek bütün ruhları çıkartmasın ve onlardan bir ahit alma meselesi var. Okudunuz değil mi? Allah Adem'in sulbinde kıyamete kadar gelecek bütün ruhları ve bensin Rabbimiz değil miyim diyor. Şimdi buraya kadar müşkülat yok buraya kadar yok. bundan yok sonra ayet devam ediyor bakın Rabbimiz subhanu ve Teala diyor ki yarın kıyamet benim bundan haberim yoktu veyahut atalarımız babalarımız yani anamız veya babamız ki bu üç kişiden oluşur ya anadır ya babadır ya çocuktur Bakın ayet çok güzel yakalatıyor burayı. Olmaz sana vermiş oldukları şu ahdi bozmuştu. Ayeti kerimede orada raplığın darı onun cüz'ü şeklinde şirk olarak gelmesine haset harici tarifesi buradaki verilen ahdi raplık değil ilahlık olduğunu iddia ederek her doğan çocuğu Müslüman olarak doğduğunu iddia cehaleti mazeret görmez ve herkes dinini, diyanetini bilir olarak yorumlarlar. Onun için onlara göre din gelmiştir, din tamamlanmıştır, peygamber gelmiştir, din tamamlanmış, vefat etmiştir. Artık herkes her şeyi bilme mecburiyetindedir. İşte bunun için imanın arttığını, eksildiğine şovluğuna inanılmazlar. İşte bunların bu konudaki sertliği, bu ayeti yanlış yorumlamaları ve bu ayetteki geçen o şirk kelimesini tevhitteki ilahdaki şirke ne yapmışlar? Yamamışlardır. Ve neticede işte harici denilen topluluklar gündeme gelmiş işte bunların bu sertliği bu merhametsizliği katılığı mürciye dediğimiz mürciye dediğimiz bu topluluklara doğurmuş Allah subhanu kuvveti Alâ, bu meseleyi hakkı yiyenlerden eylesin kardeşlerim kalp tasdik ettiğinde dil bunu ikrar etme mecburiyetindedir kalbin tasdik dilin ikrar ettiğini azalar ispatlama mecburiyetindedir. Vallahi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi iman şube şubedir. 70 küsür şubedir. En üstünü La İlahe illallah ki tevhidi kastediyor. En ednası da yoldan insanlara eziyet verecek bir şeyi izale etmektir diyor. Haya da imandan bir şubedir. Çünkü iman şube şube olduğu gibi kardeşlerim, küfür de şube şubedir. Haya imandan şube olduğu gibi hayasızlık da nedir? Küfürden şubedir. Her ne kadar imanın artması kişinin tevhidinin kemale ermesini gösterdiği gibi küfrün şubelerinin artması insanın imanın azalmasına sebep olur. Aynen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin dediği gibi kalbinde harbinesi kadar iman olan ne yapacak? Cennete girecek değil mi? Demek ki ta o noktaya kadar eksilme olacak. Ama hesapsız da cennete girenler var. Arşın gölgesinde gölgelenenler de var. Demek ki bunlar duracak. Demek ki yukarıda aşağıda ortada birçok eden insanlar olacak Allah ve teala bizleri bir an olsun bırakmasın işte kardeşlerim duyguların net bir şekilde kontrol altına alınamaması birçok müşkulata bizleri ne yapıyor hazırlıyor işte bunların yerli yerine kayda alınması ve dindeki bunların karşılıklarının öğrenilmesi ve ona göre hareket edilmesi de insanların ayağını yere sağlam basıyor. İşte Araf 172'deki bir müşkilat, bir yanlış anlaşılma harici tayfesinin temel teşkilatını hemen hemen temel meselesini oluşturur. Ondan sonra ne yaparlar? O Enam suresindeki İbrahim Aleyhisselam'ın yıldız'a, aya, güneş'e meselesini kesinlikle doğru anlayamaz şaşı bakarlar. Neden? Çünkü Araf Suresi'nde oradaki Rab'la alakalı şirk kelimesini ilahlıkla bağdaştırırsa nasıl olur da İbrahim yıldıza, aya, Güneş'e gale hazra der benim Rabb'imdir. Hem oraya mıdır ekini koyarak Rabb'im midir diyerek diyor İbrahim Aleyhisselam aklar. Niye? Çünkü Allah biz hiçbir kavme resul göndermedikçe azap edici değiliz diyor ya. Bu ifsad edecek. Yani bir pislik o kadar çok pisliğe gebe ki Allah hamdolsun ki biz Kur'an'ın kiminle konuşturulacağını ve bizim nereye kadar yetkili olduğumuzu ve neyi aktarmamız gerektiğini itikad ederiz. Kur'an'a reyiyle ile, görüşüyle yaklaşan birisi isabet bilese hatalıdır kardeşim. Allah Resul'ün diliyle anlamayı hepimize nasip etsin. Düşünün bir Miraç meselesini inkar edenler şefaati, nasihi, mensubu hep sinikrer ederler biliyor musunuz? Neden çünkü 3 maddede de verildi biliyor musunuz? 3'ü de şefaartı, nasihi, mensur inkara giderler. Çünkü birini inkar etti mi arkasından böyle hepsini inkar etmek zorunda. Aynı Allah Hazreti Bakara suresinde dediği gibi sana inananla inanmayanla Toplumun üzerinde geri dönermeyen ayırt etmek için bu kıbleyi bir imtihan kıldık diyor. Hatırladınız değil mi ayetleri? Bunun gibi o kadar çok imtihan var ki içinde kardeşlerim. Allah hakkıyla iman eden, hakkıyla hayatına geçirenlerden eylesin. Nefsimiz bir an olsun bizleri bırakmasın. Hakikaten akide çok önemli. Hakikaten akide çok önemli çünkü kalbin bağlandığı inanılması gereken esaslardır yapılması değil onun için kalbin tasdik tevhitte tekrar dönülür tekrar tekrar üzerlerinde durulur en ufak şek şüphe istihza adamın akaydırır. Allah hakkıyla anlayanlardan eylesin Demin yukarıdaki bir arkadaş bir soru sordu. Bilmem cevabını bu sorunun içinde aldı mı? Yalan söyleme haram değil mi? Tevbe edilmedikçe kim garanti verebilir diye? Yalanında boyutları var kardeş. Aleyküm selamlarım. Yalanın da boyutları vardır. Kişinin fıtri olarak söylemesini el alın. Bukhari'nin hemen vahiyini açarsanız Feraklus'un Mekke toplumundan Mekke toplumundan birilerini çağırıp Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hakkındaki sorduğu sorular var. Ve o zaman müşrik olan Ebu Sufya'nın eğer yalanı kendime yakıştırmış olsaydım Muhammed hakkında orada yalan söylerdim diye bir sözü var. Yalanı bir müşrik bile kelime yapamıyor. yakıştıramıyor. Ki peygamberlerin bazı sıfatları var. Bunlardan birisi de nedir? Bunu sözde olmaları. Düşünün yalancı birisi gelse Allah adına bir şey söylese ne olur? Değil mi? Onun için önce fıtratta, sonra imanda sonra tevhitte ayrı ayrı ele almak gerekir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam o kadar çok üzerinde duruyor ki bu yalan kelimesinin sahabiler keşke suçsaydı diye o kadar çok tekrarladı ki diyor biz korkumuzdan kulaklarımız tıkadık diyor hatta Muatta'nın İmam Mali'nin naklettiği bir rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a evet. cimri olur mu? evet diyor korkak olur mu? evet diyor yalan söyler mi? asla diyor ne bakıyorsunuz yalanla alakalı kim? kim? benim adıma bir yalan söylerse, cehennemdeki yerini hazırlasındır. diyor. Aleyküm selam ve rahmetullah. Yalanın dindeki yeri hiç hoş değil. Ne Allah'ın dinde, ne de kulları indinde, hoş değil. Ama nereye gider? Akıbeti nasıl olur? Onu Allah'a Azze ve Celle bilir. Ben bilmem. doğuştan değil de. aleyküm selam ve rahmatullah ee, Hucurat suresinde Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi Allah size imanı sevdirdi fıskı isyanı tiksindirtti diyor demek ki Allah Azze ve Celle'nin umumen bize bak değil şeylerden bir tanesi İmanı tevhidten ayırmadım. İmanı tevhidin zemini olduğunu söyledim. En üstünü La allah diyor. Tevhid imanın üstüne bina edilir. Birbirinden ayırmadım. Birbirinden zaten çok alakalıdır. Fıtrat, iman sonra tevhid. Tabi. Fıtrat anlaşılmazsa İmanın zaten anlaş değil. İman anlaşılmayınca zaten üzerine tevhidi bina etmek mümkün değil. Zaten müşkülatlar hep buradan çıkıyor. Evet. Allah yardımcımız olsun. Eee tur der. Şimdi fıtrattan olan şu ee, Allah azze ve celle biz insana ilk kötülüğü inham ettik yani öğrettik diyor. Şimdi Hiram bastır e, iktibastır. İktibas, iktibas. E, hariciler bu ümmetin cehennem köpekleri de diyor toprak. Allah Resulü Onu da diyor reis bey onu İttibas dergisinde Ercünat Özkan da diyordu pregatostacı memuru diyen Facebook tahriri Türkiye'de yayan, aklı ön plana getiren, aklını nefsini ilah edinen bir vardı bir zamanlar sadece Kur'an bize yeter diye evet o dergide de bu yazardı Hiram Usta, ee, bu mesele hakkında konuşmak ister misin? Ben de senin sorduğun cevabı vereyim gene inşallah. Bu Miraç hadisesinde Peygamber'e Allah'la namaz pazarlığı yaptırma Peygamber'e yalan isnat etmek sınıfına girer mi? Konuşmak sınıfını vereyim. siz bu konuda ne düşünüyorsunuz tabi yazarak da cevap verebiliriz toprak size harici demedim niye gocunuyorsunuz yalan yalandır yalan müşrikler bile kendi haysiyetine yakıştıramıyorlarsa bir müslümana da bu yakışmaz sözü söylemekle size harici mi dedik şimdi benim yaklaşımımla haricilerin yaklaşımı aynı mı dediniz ha, özür dilerim özür dilerim onu anlamadım özür dilerim yanlış anlamışım yok imanla bağdaştırmıyorlar demedim yalan Müslümanın şiarı değildir fıtratta imanda ve tevhitte yalanı ayrı ayrı ele almak lazım dedim ama ya onlar da bunu diyor derken neyi demek istiyorsun? Neresi yanlış derken? Herkes batıl olarak gelmez ki muhakkak söylediği bir şeyde doğru da Ya Yani bunu ne demek istiyorsunuz? Ben onu anlamadım. Yanına doğru mu demek istiyorsunuz? İmanla bağdaşır mı demek istiyorsunuz? Yalan güzel bir şey mi diyorsunuz? Onu mu demek istiyorsunuz? Hayır illa her şeyi şirk kapsamına sokmazlar. Onların belli başlı temel sorguladığı meseleler vardır. Ben hiçbir şey demiyorum. Toprak 67. Ne demek istediğini anlamadım. Akşam akşamda belki hayır yazıyorsun. Ben hayranım. Belki ben hayır söylüyorum. Siz de hayır anlamıyorsunuz. Eğer anlatmak istediğiniz bir şey varsa buyurun mikrofonu da izah edin. Vereyim mi mikrofon. yazılarınızdan hiçbir şey anlamıyorum. yanlış anlamıyorum reis miydi şimdi sorulan sorunun mahiyeti önemli ee, şimdi puzi diye bir şey var biliyor musunuz ee, karıştırırlar resmi çeker çeker resmi getirirsin yani illa bir yere getirmeye çalışıyorsanız meseleyi de biliyorsanız durmanıza gerek yok anlatın biz dinleriz değil mi arkadaşlar biz dinleriz demek ki sanmayız aleyküm selam aleykümselam. tabi her şeyin tövbesi vardır Allah olsun. Var. neyse önemli değil Hayır, konuşması da bir yerde önemli değil ama ben kare taşları gibi bir cevap vermek istemiyorum günahlar bellidir kardeşlerim fıtri suçlar, imanı suçlar tevhidi suç Allah Resulü ve vesselam bunu zaten belirtmiş. bunun diyor bir Allah affetmez iki karışmaz üç menşeetine kalmıştır affetmediğine gelince diyor Allah'ın sizi yarattığı halde ona nitler yani eşler koşuştur diyor. Karışmadığına gelince bu kul hakkıdır diyor. Ve nüfus hadisini anlatıyor. Meşiyetine gelince onun kendi oktu tuşlardır diyor. Sakalın kesilmesi, intihar edilmesi, yalan söylenmesi vesaire. Bunlar nedir? Allah'ın meşiyetindedir. Dilerse azap eder dilerse affeder bu budur e şimdi bunlar edilmezse şu şundandır bu bundan zor bazı günahlar vardır düşünün Allah adına söylemen mesela buradan alayım şimdi İblis Allah adına yalan söyledi mi Adem'i kandırdı mı aleyküm İblis Allah adına yalan söyledi mi Allah adına yemin etti mi yalan yere? Bunun cezasını da ebedi cehennemlik olarak aldı kardeşlerim. Bakın bu tevhiddeki bir suç. Bu yalan mı? Alttaki fıtrattaki yalan aynı mı? Değil. Onun için bak, bak ele almak gerekiyor, ayırt etmek gerekiyor. aynı fıtri suçlar Musa. sakal kesmekle intihar etmek aynıdır Fıtratdaki suçlardır Allah'ın meyşiyetindedir hangi hadis hangi hadisi sordunuz çünkü hangisi Söylediğim hangisi bir kelimesini yazar mısınız? Aleykümselam vallahi Hayır inşallah şimdi Riyaz-ı Salih'in fıtrat Allah Azze ve Celle'nin bizleri yaratmış olduğu emin nehilere teslim olacak şekilde donatıp gönderdiği bir hal yani Allah'ın razı olduğu bizim hoşumuza gitse de gitmese de Allah'ın razı olup gönderdiği huylu ve hasletler manzumesidir. Yani, bak dediğinde görecek göz, konuş dediğinde konuşacak dil, içip işit dediğinde işitecek kulak, yürü dediğinde yürüyecek ayak, yap dediğinde yapacak, yapma dediğinde yapmayacak bir kabiliyet içinde yaratmasıdır yani emir ve nehilere medni fıtrat budur yani Allah Azze ve Celle'nin Şem suresinde dediği gibi biz insana iyiliği de kötülüğü de ne yaptık? ilham ettik yani öğrettik diyor kişinin yemesi içmesi, yatması, kalkması korkması, utanması konuşması derdini anlatması bu bunlar nedir? fıtratının gereğidir bir insan her ne kadar ben yemeyeceğim, içmeyeceğim dese dahi bu sadece kendisini aldatır. Yani insan, insan. Ebu Harim'in hemen vahiy babında. Heraklus'un Ebu Sufyan'a e sorduğu sorular. Hemen birinci şeyde görürsünüz vahiyde. Buhari'de görürsünüz onu. şimdi fıtrat bu yani kişinin hayatının devamı için yapması gereken bir şeyler imansa fıtratı tanıdıktan sonra gündeme geliyor yani bir insanın mükellef olmasında altyapıda ne vardır birincisi akıl etme ikincisi de nedir buluğa akıl etme nedir? Allah'ın vermiş olduğu akıl melekesi sağını solunu ayırt etmedi ve dinin de gibi buluğa ermeden sonra insan ne olur? Mükellef olur. İşte imanla tanıştıktan sonra aklın görevi nedir? Gelen vahiy teslimiyettir. İşte bu imandır. Artık gelen emir ve nehiler ne doğrultudaysa onu yapmakla mükelleftir yani hayâ imandan bir şube ise da küfürden şubedir. Doğru sözlük eğer imandan şube ise yalan söylemek de nedir? Küfürden bir şubedir. Bu ne yapar? Bir takip eder, gider. Ama her ne kadar iman şube şube olsa da tevhid de nedir? Şube şubedir. Fakat İkisinin arasındaki şu farktır. İman artar ve eksilir. Tevhid ise artma ve emeği kesinlikle kabul etmez. İmanın artması insanın imanın kemale ermesi ve tevhidinin güzelliğidir. Tevhidin artması ise şirk mesabesindedir. Ki sağlığındayken o meseleyi anlamışken tevbe etmezse ve Allah'a da öyle kavuşursa Allah Azze ve Celle ona cenneti ne yapmıştır? Haram kılmıştır. Onun için imanın, fıtratın, imanın, tevhidin madde madde birer birer anlaşılması gerekiyor. Eğer anlaşılmazsa zaten birçok muşkulatta birbirine girer gider. Bilmiyorum anlatabildim. Hiramuş'ta bir soru sormuş. Sakal kesmenin haram olduğuna dair bir ayet hatırlamıyorum. Ee, ben hatırlıyorum. Ben hatırlıyorum. Hatırlatayım isterseniz? Ee, Allah razı olsun kardeş. Kadının bir tanesi İbn-i geliyor. Diyor ki sen Kur'an'da kaşık gözü alan, dişini incelten bir kadını Allah'ın lanet olduğunu ettiğini okudum diyormuşsun. İşte ben bu Kur'an'ın içinde ne varsa hepsini biliyorum. Yani ben hafızım. Bu iki kapağın arasında ben bunu bulamadım. Bunu gösterir misin? İbn-i Mesut Han'a O size neyi getirmişse onu alın. Neyden de neh ondan sakının. Ki ahplasınız ayetini gösterince kadında diyor ki ya ama diyor senin yanındaki de var. E bak da gel diyor. Kadın gidiyor ibn Masud'un hanımının kaşını gözünü alıp almadığını kontrol ediyor. Geliyor bulamadım diyor. Bursaydın onu bizim yanımızda bulamazdın diyor bilmiyorum bu sana cevap oldu mu Hira'm usta bilmiyorum. olacağını biliyorum ama bir sorayım dedim Allah ve Resulü bir şey emrettiğinde mümin erkeğin, mümin kadının bunda seçme hakkı yoktur. Bu olur mu? Bunu kabul ettik mi? Öyleyse bu baptan. Sakal kesiminin haramına dair ben Kur'an'dan bir ayet direkt bilmiyorum. Hatta Mehdi'nin geleceğine dair de bir ayet bilmiyorum. Detçalin çıkacağına dair de bir ayet bilmiyorum. Siz biliyor musunuz? Orayı karıştırmamışsa orada tuttu. Ama kesildiğine dair bir şey yok. Evet. Zaten gelmeyecek. Bu ehli sünnetin uydurduğu değil mi? Sen şimdi Hira bütün Şia'yı çöp attın. Bu mürted kaçta kaç hepsini çöpe gönderdin şimdi. Onlarda Mehdi de var, Deccal da var değil mi? şimdi reis bey e, fıtri suçlar imani suçlar tevhidi suçlar var Demek ki hadiste bildirdiğim gibi e, haram haramdır haramın küçüklüğü değil önce kime karşı işlendiği önemlidir önce bu babdan yakalanmanı ondan sonra artık Allah'ın meşiyetindendir Allah bize mağfiret etsin işte demin ilk ben mikrofonu aldığımda dikkat ederseniz bir Allah'a hüsnüzandan yani ümit ve korkudan soruldu. İşte Mervciye taybisi Kur'an'da geçen nehi sadece korkutma babından olduğunu ve bunun asla olmayacağını, herkesin cennete gireceğini Vallahi Allah Azze ve Celle'nin herkese affedeceğini söylerler. Yani hiç kimseyi cehenneme göndermezler. Birisi herkesi cehenneme gönderirken birisi de herkesi cennete gönderir. Halbuki halbuki müminlerden birinin çocuğu vefat ettiğinde Ayşe annemiz işte diyor cennet kuşlarından bir kuş cennete uçtu dediğinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Öyle deme ya Ayşe diyor. Öyle deme diyor. Allah cenneti yarattı. Cennet için ehil yarattı. Cehennemi yarattı. Cehennem için ehil yarattı diyor. Yani onlar yaşasalardı ne yapacaklardı en iyisini Allah bilir diyor. Onun için Allah Azze ve Celle'nin biz sadece bildirildiği bize bildirdiği naslarını cevap verme selahiyetindeyiz. Onun dışındakine hiçbir şey deme hakkımız yok. Allah bizleri mağfiret etsin. Şimdi toprak 67. Ee, ne demek istediğinizi ben kestiriyor. Ama ne anlatmak istediğinizi alıp mikrofonla anlatırsanız Sor sorunu al cevabını programı Oynamıyoruz burada. Anlatabildim mi? Buyurun. Ben size vereyim mikrofonu. Şimdi konuşmak isterseniz burada sizi hiç kimse ayıplamaz. Buyurun. Hiram Usta hadis sahih. Ve ben Kur'an'daki bir ayetin ne kadar Allah'tan olduğuna iman ediyorsam, e, o hadisin de o kadar gerçek olduğuna iman ediyorum. Ve kalbimde en ufak bir şey, şüphe hissetmiyorum. Ama sizce bu uydurma değil mi? Bunun olması mümkün değil değil mi? Toprak Şirk ehline ne denir? Toprak 67 Yazmaya müsaitsin herhalde değil mi? Şimdi Ben sordum Hiram Usta'da Kiramos da şu pastellemiş olduğun hadisin doğru olduğuna inanıyor musun? Ee, bunun doğru olmadığına dair e, akli mi bir delilim var yoksa Allah'ın Azze ve Celle'nin deminki ayetini yapıştırarak Rabbim'den içi de Rabbim'den diyerek sırf bu ayetlerini rept ayetle. ayetler bu kadarı müslüm bunu kendi kafasından mı uydurmuş yani rivayet pres mi diyorsun ne diyorsun Bu, bu ayete ters yani bu hadis Kur'an'a ters olduğu için bunu köpe atmamız gerekiyor öyle mi? yani Kur'an'a ters olduğu için atacağız değil mi? Evet. toprak 67 yukarıdaki hadise sen ne olsun? şimdi ben sana sorunu bu soruyla cevap vereceğim Arif'e tarif gerekiyor mu? Gerekli ekmeyen bakayım bir. Şu hadisi görmediniz mi? Ben yapıştırayım hemen. Hemen derhal. Evet. Şimdi gördünüz mü? Hiram Mustafa bu hadisi yapıştırarak bu hadis sahih mi hocam diye sordu. Bu hadis hakkında. Ve arkasından da şu, bu ayeti yapıştırarak ben bunun doğru olmadığına inanıyorum dedi. Bilmiyorum. Onu evet. Bu hadisin sayın olduğuna siz inanıyormuşsunuz. He toprak 67. Evet, hayır. Ben senin yukarıdan sorduğun hepsine cevap vereceğim. Allah ahirette peygamberlerine kimliğini kanıtlamak için bacağını açıp baldırını gösterir. Evet. Bir ayet <gülüyor> söyleyeyim mi? Madem ayetleri ters bir ayet okuyayım mı? tabi, tabi buyur buyur, tabi ben bir yere varmayı istemiyorum Allah nasip ederse inşallah cennete gitmeyi istiyor ve cemalini görmeyi istiyor benim niyetim bu benim niyetim bu hayır inşallah ama ama şunu güzel yakalayalım şunu güzel yakalayalım sahih tenazinin 3.448 nolu olur rivayetidir hadisi ee, böyle yapıştırma nereden yapıştırıyorum bilmiyorum peramuşta temizinin 3440, e, 3.448 ayetini alırsan Rabbim'in bugün rüyamda en güzel surette gördüm. Benimle görüştü, Hatta onun parnağını görüşümün üzerinde hissettim. Hatta soğukluğunu hala onları nokta nokta bir devam ediyor. Hadisi böyle al. Rabbim'e rüyamda en güzel surette gördüm diyorum. baş tarafını da aldım. bilmiyorum herhalde siz bir yerlerden mı bunu yoksa Edip Yüksel'in kitabından mı alıyorsunuz e, bunun kaynaklarından yerinden okursanız herhalde daha az müşkülata düşersiniz olabilir ama yerinden okumanızı tavsiye ederim benim şu ana kadar tercüme edilip okumadığım hadis kitabı yok bu rivayeti Tirmizi'de bulursunuz. Üç tane hadisi peşine gelir. İki tanesi zayıftır. Ama bir tanesi hasen. Sahih derecededir. Tabii. Gözlerini idrak edemez. Ama o gözleri idrak eder. Doğru. Allah Resulü gördüm diyor. Ben de işittim. İtaat ettim. İkisi de sağlam. dedim ya demin bir ayet okuyayım diyorum bir türlü dilim gitmiyor okumak da istemiyorum Allah hepimizin hidayetini artırsın Allah doğruyu anlamayı nasip etsin akıl akıl dediğimiz meleki imanla tanıştıktan sonra teslim kılanlardan eylesin diyorum Mesela Peygamber Aleyhisselam'ın helal ve haram kılma yetkisine inanıyor musunuz? Hıram Usta toprak hayır tabii. evet deseydiniz zaten sammı olmadığınızı söyleyecektim yok ben hiçbir yere gittim. ben gayet netim ben müştümanım nasıl zıplarım yazdığın kelimeye dikkat et Müslüman vakarlıdır Uysal deveye benzer Hayır oldukça her yere döner Neyi basit geçtim Allah ile Resul'ün Arasını ayırmayı mı İkisinin arasında Bir yol tutmayı mı Bunu basit geçtim Okudun mu bu ayeti evet devamını yaz bakalım onlar Allah'la Resul'un arasını ayırmaya çalışırlar ikisinin arasında geliyor tutmaya çalışırlar devamını yaz bir toprak bakayım ok ayeti varken herhalde bunun peşini bilirsin iptal etmedin. Benim için ise de aynıdır. İkisinin arasında çizgi kadar benim için fark yoktur. Benim itikadım budur. Başının tacı deme. Miracı attın sen çöpe. Şefaat'i de attın. Biraz daha iyisem kabir azabında tarsın. atarsın. Peki ayeti ters düşme nasıl toprak Firamuşta, derler. Şahitin devamını hatırlayan var mı? Toprak Firamuşta, Firamuşta gitti mi? Ben çok iyi anlıyorum. Allah ile Resul'un arasını ilmeye çalışırlar. ikisinin arasında bir yol tutmaya çalışırlar. Bu ayetin devamını okudunuz mu? Muhammed şu an. Ben bu ayeti çok merak ediyorum. Neden Allah Azze ve Celle böyle bir şey söyledi? Değil. Anlatırız toprak. Hiç önemli değil. Büyük önemli değil. Hiç kafanı takma oraya. Allah ile Resul'ün arasını ayırmaya çalışırlar. İkisinin arasında bir yol tutmaya çalışırlar işte kafirlerin ta kendisi onlardır diyor Allah Azze ve Celle şu ayeti anladığınızı mikrofonla izah etmek ister misiniz Allah'ın ayetleriyle tartışılmaz. bu ayeti nasıl anladığınızı anlatmak ister misiniz Allah ile Resul'ün arasını ayırmaya çalışır. İkisinin arasında bir yol tutmaya çalışırlar. İşte kafirlerin ta kendisi bunlardır diyor. Peki. Şöyle sorayım. Sünnet vahiy değil değil mi? üsüle dönelim. Baştan gidelim. Baştan gidelim. Evet. Sünnet vahiy mi değil mi? Kur'an'da müşkülatımız yok değil mi? Benim inancım önce ayet. Ben yavruyorum. Peki, sünnetin dindeki yeri, vahiy olarak bakıyor musunuz? Evet. Sünnet vahiy mi? Kimin pratiği? <gülüyor> Antibiyotik geldi. Evet. Evet. Şimdi ihtilaf ettiğimizde hem de Allah'ın ayetinde ihtilaf ettiğimizde nerede halledeceğiz? Birisi bana adaletten bahsediyorsa muhakkak o kaderin kardeşidir. Kaderden üzerine gitsem muhakkak çıkar. İlhamdülillah. Mesela kalemler yazdı bitti mi yoksa adımdan sonra mı kalem yazıyor Hiram usta? bu soruma cevap verebilir misin insan adım attıktan sonra mı kalem peşinden gider kalem yazmış mıdır yazgının arkasından mı insan gider hangisi cevap verebilir misin <gülüyor> dedim mi işte adaletten bahsedelim diyen birisini gördüğünde diyor selefim işte o kader inkarçısıdır diyor çok dikkat et diyor evet rüyaya mı dönelim ama önce şu sünnetin vahiyine bir bakalım aslında değil reis bey de asılları konuşmayınca bu bir şey halledemiyoruz arkadaşlar sünnet vahiy mi değil mi bir yazar mısınız Valla gülerek konuşan ağlayarak cehenneme girerdir darimide. Allah Resulü Aleyhisselam. Gülelim de Allah'ın dininde olmasın inşallah. Sünnetin vahiyliğini kabul ediyor musunuz? Şu akideyi bir halletsek furaat edeceğiz. Yani sünnetin vahiy olduğuna inanmıyorsunuz. Sünnetin vahiy olduğuna inanmıyorsunuz. Peki Kur'an'ı anlamak için ikinize sorabilirim değil mi? Kur'an'ı anlamak için amin, amin. Kur'an'ı anlamak için Resul'e ihtiyacınız yoksa ve tercüme kültürüne muhtaçsanız bu nasıl mantık oluyor? Bunu hiç düşündünüz mü? Sünnetin vahiyine inanmayan, kabul etmeyen sizler, şu Arapça inen, Arapça inen bu ayetlerin manasını siz mi veriyorsunuz? Yoksa hiç tanımadığınız, adını sanını bilmediğiniz bir insanın tercüme kültürüne muhtaçsınız? Bunu Sorma hakkım var değil mi? Burayı mı? <gülüyor> Allah hidayet etsin diyeyim ne diyeyim? Ben sünnetin vahiy olduğuna iman ediyorum. İnkarının küfür ve inanmayanın da kafir olduğuna iman ediyorum. Kur'an ve sünnet birbirinden ayrılmaz bir bütün'dür. Bunları birbirinden ayıran Allah'a Azze ve Celle, kafir diyor. Bu çok nettir. Bu inkarı insanın ayağını kırmızıdır. Sorulan sorular hep teşvişli, tereddüte götüren, ve inkara götüren şeylerdir. Kur'an'ı anlamak için bile bir tercüme kültürüne muhtaç olan siz nasıl aleyhissalatü vesselamın sözlerine iman etmiyorsunuz? O hangi aklın işi? Bu aklın işi? Hayır inşallah Yok, hangi aklın işi her sözümüze göre o daha yukarıdaki Allah'a hazze ve celle'nin baldırını açtığını veyahut cehenneme ayağını bastığını cehennemin yeter yeter dediğini ben inkar edeceğiniz bin tane hadis söylerim şimdi. Hepsinde inkar edersiniz ve aklınıza göre ee, benim yemek yediğim yer konuştuğum ağız ben burnumdaha yemiyorum ki Firavuz'da zannedersem bu ayeti sen ne verdin öyle mi Yoksa Arapça bilen birinin tercümesine mi muhtaçsınız? Benim mealinden mi aldınız? Yani bir Kur'an'da bile bilme ihtiyacınız var değil mi? Neden Peygamberin sünnetine şaşıp bakıyorsunuz? Neden sünnetin vahiliye konusunda bu kadar sıkıntı var? Ayetlerin de öğrendiğini kim söylüyor? Siz mi söylüyorsunuz? Sünneti inkar eden Kur'an'ı da inkar etmesi lazım. <gülüyor> Reis Bey şöyle. Şöyle. Eğer bir insan bu hadisler gerçekten doğru mu diyorsa, doğru mu diyorsa, e o zaman Kur'an'ın doğru olduğunu kim söylüyor? Eğer sünnete şaşı bakıyorsa bir insan, oradan inkar etmesi gerekiyor. Kur'an'dan inkar etmeniz gerekiyor. Kur'an Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ağzından çıktı mı? Allah da sevsin kardeşim. Hayırlı akşamlar. <gülüyor> Şu soruma bir cevap verebilir misin? O kitap yani Allah'ın ayetleri Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ağzından çıktı mı? Çıktığı gibi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kendisi mi yazdı? Sahabeler mi yazdı? Ama çıktı mı işte? Dağda mı düştü? Dümdene kitabı getirdi attı al mı dedi? Yoksa dilini devreştirme ya rivayet vereceğiz dur ha, kalbine indi kalbinden ne çıktı Dilini nikrar etti değil mi Hiramış'ta bir bir gidelim bak hiç ayetlerin dışına çıkmıyoruz Ha, demek ki Kıyamet suresinde 16'dan başladık onu kalbine nakşedecek biziz daha sonra daha sonra onun beyanını öğretecek de biziz diyor Hira Mustafa beyan ne kitabı anladık beyan ne ne gün duyurma tabi duyurmayı nereden çıkarttım diye sormayacağım aklına ne gelirse onu yazıyorsun şimdi dur yardım etme dur açıklama duyurma ile açıklama farklı şeyler Hiram Usta. doyurmayla açıklama hangisi? Açıklama mı, duyurma mı? Dilini debreştirme, onu kalbine nakşedecek, daha sonra onun beyanını öğretecek de biziz diyor. Duyurma da bir açıklamadır. yok, o değil. Bak Reis Bey doğrusunu yazdı şimdi. Neyse ben onun üzerinde de durmayacağım. Demek ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam indirilmiş olan bu ayetleri yazdırıyor burada. Ee, hangisi kardeş? Amin, amin. Maalesef. E, Rüyaz Salim anlamadım dediğinizi. Hadislere karşı tutup tut, tut, tut. tutup tutup tutup 82'yi de oku Hiram Usta. 59'ü de oku. İnşallah hayır olur ben e, tartışmaktan Allah'a sığınırım ama sabah Allah'ın bütün ayetlerini sizinle konuşabilirim benim için çok büyük bir zevk olur yani. hiç olmazsa bir tekrar olur ama ayetlerin bir kısmını görüp bir kısmını görmemezlikten gelmeme şartı var önce ahkam ayetlerinden konuşmamız gerekiyor Allah işinizi hayır eylesin sonumuzu da hayır eylesin ama şu kitabı anlamada bir tanımadığınız adamın tercümesine ihtiyaç duyuyorsunuz peygambere neden duymuyorsunuz benim aklım bir türlü anlıyor biraz bana yardımcı olur musunuz bu konuda ben de işe gideceğim Allah izin verirse bana biraz yardım eder misiniz yani peygambere ihtiyaç duymayan sizler peygamberin sözlerini şaşı bakan sizler nasıl oluyor da bu ayetlerin tercümelerine güveniyorsunuz Hı? tanımadınız adamı evet evet Vallahi ben Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sözünün vahiy olduğuna iman ediyorum ve bunda hiçbir şey ve şüphem yok Allah'a hamdolsun ne kadar okudursam ben Kur'an'ı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sözleriyle anladım ve Kur'an'ın koruyucusunun sünnet olduğuna iman ediyorum eğer sünnet anlaşılmazsa sanki Kur'an'ın bir ihtilaf kaynağı olduğu ve önüne gelen herkesin işte ben bunu da anlarım, ben bunu da anlarım ben bunu da anlarım tipinde gittiğini görüyorum. Eğer Kur'an'ı herkes istediği gibi anlayabilecekse herkes Aleykümselam ve Rahmetullahi ve o zaman sizin e konuşmanıza da gerek yok. Adresimi vereyim. Bana bir Kur'an-ı Kerim gönderin. Benim anlamam için, iman arzulamam için bu bana yeter. Öyle mi? Şimdi şefaata inanmıyorsunuz. Doğru mu? Doğru mu yanlış mı? Tek tek sayıyoruz. Evet, hayır. Nerede olalım ya? Bu şu lafında konuşuyoruz. Hangi şefaat? Tamam. Şeytin şefaatine Evet. Kabul ediyor musunuz? İnanıyorum. Tamam. Çok teşekkür ederim. Kabir azabına inanıyor musunuz? Evet, hayır. Evet. Teşekkür ederim. Evet. Mehdi zaten gelmeyecek. Onu hallettik. Geçal da öyle bir şey yok. Bu da hikaye. Doğru mu? Evet, hayır. Gelecek mi, gelmeyecek mi? Böyle bir hikaye yok, değil mi? Gelmeyecek. İsa Aleyhisselam inmeyecek. Tamam. Namaz kaç vakitti? Namaz kaç vakitti? Anlayamadım. Üç. Tamam. Felak ve Nas'ın Kur'an'dan olduğuna inanıyor musunuz? Tevbe suresinin son iki ayetinin Kur'an'dan olduğuna inanıyor musunuz? Toprak. Konuşacağız. Dur canım. Dur. Tamam. Nasip ve mensup zaten yoktu. Değil mi? bunu ben edipçi demedim canım. o edipsiz zaten önemli değil nasih ve mensuh yok değil mi? evet o da gitti ne kaldı Allah Resulü miraca çıkmadı o zaten gece yürüyüşü Değil mi? Allah Peygamber arasında zaten pazarlık olmaz. Evet. Bu da böyle değil mi? Tabii. Allah Adem'in sülbünde kıyamete kadar gelen ruhların hiçbirini toplayıp ait almadı. Değil mi? Yani Hz. Ömer diyor İbn-i Abbas'tan kalemler yazıp kurumadı adım attıkça kalem yazar kader diye bir vaka yok değil mi? Tesadüfler, şanslar bunlar var değil mi? Devam edelim mi? Ben teyzemle evlenebilir miyim? Halamla evlenebilir miyim? Ayet mi var yani? Haram mı diyor şimdi? Bak iyi okumamışsın buraları Hiram Usta ben teyzemi, halamı nikahımı alabilir miyim ayet var mı ona? tamam beklerim Musa dakikayı tut teknik işlere Musa bakıyorum <Gülüyor> yuhalledeceğiz halledeceğiz Toprak hem bunu rahat bırakın moduna geçin hem de konuşuyon. Bu kadar darbeden sonra hala yazıyorsa vallahi bilmiyorum. Evet öyle. Namaz üç vakit dedi. Evet. Vallahi benim ikna gibi bir şeyim yok. Aslında sayılmış mı? Teyze sayılmış mı? Hala yavrum, burada Kur'an var mıymış? Analarımız, kızlarımız, kız kardeşler, halalarımız, teyzeler tamam tamam tamam domuzun her şeyi mi haram yoksa sadece eti mi? Tehiram <gülüyor> Etim mi her şeyim ve bu tarafları helal değil. Mi? Evet. Ee, biz böyle yazışırken bir arkadaşımız. hocam bu şahısın Müslüman olduğundan şüphem var dedi. Ee, bu söze bu yazıyı yazmaya kadar bunu kanaatinin böyle oluşmasına sebep ne oldu dersiniz? Bir insanı küfre nispet etme çok ağır bir şey değil mi? onda yoksa sahibine döner diyor hakikaten böyle bir cümle yazmışsa ve hakikaten böyle bir tabii hakikaten böyle bir şüpheye götürecek bir şeyler demek ki burada bu okumuş Mehmet diye ben dedim zaten eğer hakikaten Arap'ınız yoksa, Arapçanız olsa bile bir Arap kültürüne muhtaçsınız. O yoksa tanımadığınız bir adamı Mantıkuna muhtaçsanız neden Peygamber'i göz ardı ediyorsunuz? Bizim bir meal yani Kur'an'ı meale döken bir insandan, insana mı muhtaçız? Yoksa Allah'ın razı olduğu dinini kemale erdirdi ve imanda bile ismini zikretmemizi emrettiği Allahu aslamu ve sirlam. Hangisine mutlaciz biz? Ama dilini debreştirme diyor onu kalbine nakşedecek daha sonra da onun beyanını sana öğretecek biziz diyor arkadaşlar söylüyor Kur'an'ın tek başına yeterli olduğunu arkadaşlar söylüyor anama sorarım öğrendim, Hela Evet, ben sahih olarak gelen bütün sözlerin vahiy olduğuna inanıyorum ve Sünnetin vahiy olduğundan şüphe edenin kafir olduğuna inanıyorum. Allah'la cesurluğun arasını açanın Allah kafir olduğunu söylüyor. evet eğer peygambere ihtiyacımız yoksa bizim bu arkadaşlara da ihtiyacımız yok alırız birer meal okuruz biter öyle mi? değil mi arkadaşlar? eğer bizim peygambere ihtiyacımız yoksa meal mantığını muhtaçsak bu sözümü anlıyor musunuz kardeşlerim o zaman bizim bu arkadaşlara da ihtiyacımız yok Ankara'da bir Ramazan Yılmaz Salak vardı şimdi Hollandalara kadar kaçtı Kur'an Kur'an Kur'an diyordu ders yaparken güya kendi anlatıyordu Seyyid Kutub'un yorumları merdudinin yorumlarıyla din adı altında bir de nuzum sırasına göre bir güya ders yapıyordu. Düşünün şimdi eğer herkesin aklına göre eğer Kur'an bir mana çıkaracak idiyse nasıl olur da Allah Azze ve Celle ihtilaf ettiğinizde Allah'a ve Resul'una havale edin diyor. E Resul'un sözü Kur'an'a tersse haşa o zaman bu ayet de buraya sokuşturuldu. Öyle değil mi? arkadaşlar <gülüyor> inşallah buraya kadar yeter diyeyim ben. Eee Allah hidayetimizi artırsın. Hakikaten hakikaten bakın e, şöyle diyeyim şöyle diyeyim Allah'ın ayetleriyle tartışma küfürdür. İnşallah Rabbim bizi bu bapta yargılamaz. Allah bizlere rahmet eder. Arkadaşlar inşallah bu sabrı, bu iyi niyeti Allah'ın ayetlerini güzel okuyarak da giderirsiniz. Ben Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hafife almanın dindeki cezasını istihza, alay insanı dinden çıkaracağına iman eden birisiyim. onun bir kulağının ammada uzun kulaklı denmesinin hem de sahabelerin içinde o sözü söyleyenlerin Allah Azze ve Celle onlara kafir dediğini çok açıkça Tevbe suresinde okudunuz. Okumadıysanız tekrar okumanızı tavsiye ederim. Bir rafizci zındığının uydurmuş olduğu ve siz de Kur'an'a uymadıkça almayız dediğiniz hatta uydurma bir rivayetle amel eder duruma düşerek ne kadar az olduğunuzu gösteriyorsunuz mütevatir sahih gelen rivayetleri kabul etmediğiniz halde bu uydurma olan bir şeyi işinize geldiği gibi alıp kullanıyorsunuz bu akla bile yazıktır peygamberi kabul etmiyorsunuz bir tanımadığınız bir adamın belki de tekfir edeceğiniz tekfir ettiğiniz bir adamın mealinin alınıp okunmasına çalışıyorsunuz Allah hidayet etsin peygamber Allah'ın Resuludur o nefsinden hevasından konuşmaz onun kutlukları vahiydir. Kim de bunların arasını ayırmaya çalışırsa kafirlerin ta kendisidir. Miraca çıkmıştır. Şefaat hakkı verilmiştir. Beş vakit namaz miraçta farz olarak verilmiştir. Elli vakit olan namaz Musa Aleyhisselam'dan münazarasından sonra Allah Azze Celle'ye gitmiş gelmiş ve beş vakit namaz faz kılınmış ve kim beş vakit namazı kılarsa elli vakit kılmış gibi sevabını alacaktır kabir azabı haktır nasih mensu vardır kadere iman haktır e ne yapalım adamın birisi gencin birini nişanlamış nişanlısının adı da gülümmüş ne sorarsa gülüm dermiş o senin başka kelime bilmem mi gülümden e ne yaptı? aklımdan hiç çıkmıyor ki demiş e onu nasıl Ya ben kendimi Mustafa Nurrak görüyorum ben ehad hadislerini ile ediyorum ehad hadis için hüccet hücret olduğuna da inanıyorum E, eh, zaten şu ana kadar e, yumuşak olmuşsam hayır konuşmaya çalışmışsam e bu Allah'ın dinini sevdiğimdendir. Eğer Allah Azze ve Celle'nin dini adına gadatlanıp sertleşip sert konuşursam e bunun bana bir kazancı yok. Size de bir zararı yok. Ama şunu diyeyim. Şunu diyeyim. Eğer Kur'an'ın Allah kelamı olduğuna iman ediyor, Resul'ün sözünün vahiy olduğuna iman etmiyorsanız ben size şunu sorarım. Allah rızası için şunu bir düşünün. Eğer Kur'an'ın subutu kat'i, Kur'an'ın Kur subutunun delalet ettiği mananın subutu kat'i değilse bunu nereden çıkarıyorsunuz anladınız mı eğer Kur'an'ın sübutu katih yani Allah kelamıysa Kur'an'ın açıklaması olan şimmetin Allah'a dayanmadığını niye göre ispat ediyorsunuz eğer Kur'an'ı inkar ediyorsanız estağfurullah eğer hadisi inkar ediyorsanız Kur'an'ı da inkar edin o da peygamberin ağzından çıktı ayette hadiste onun ağzından çıktı ayeti de hadisi de yazan Allah'ın Resuludur evet Kur'an'a dayanan her şey kabulümüzdür İşte bu sözü bir rafizi zındık uydurdu onu kabul ediyorsunuz da. neden sahih bir rivayeti kabul etmiyorsunuz onları tek tek madde madde sordum zaten Vallahi ben cenneti de cehennemi de görmemezlikten gelemem Neden bana mı yazıyorsunuz? <gülüyor> dur dur amanı burada bir yanlışlık var benim Meryem bir dakika Mehdi'nin İsa Aleyhisselam'ın Reccal'ın benim gelmeyeceğimi mi söylediğimi zannediyorsunuz münker ettin mi ima ediyorsunuz ben anladım Meryem. Hayır. ben bu soruları kanaldaki toprak 67 ile Hiram Usta'ya sordum tekrar sorayım isterseniz bunlara il, inkarı küfürdür pektaşın işine dönmeyelim şimdi tabii fitnayla alakalı gelen bütün hadisleri inkar ederler Meryem veya Meryem tabi gelecek ben gavur mu inkar edecek kadar aman Allah muhafaza <gülüyor> Allah muhafaza ben bunu bu arkadaşlara sordum istersen senin yanında da sorayım gönlüm iflesin evet Hiram Usta, Mehdi İsa Deccal Gelecek mi? Soru bakmak için yazacaklar şimdi. Hayır diyecekler. Sesin geliyor değil mi Hiram Usta? Toprak. Mehdi'nin geleceğine inanıyor musunuz? Kur'an'da geçmediği için hayır değil mi? Evet. İsa Aleyhisselam gelmeyecek değil mi? Deccal da yok. Aleykümselam ve Rahmetullahi ve Aleykümselam. Ne bileyim? Benim sözlerim değil mi? belki de siz geldiğinizde ben bu kelimeleri derken siz herhalde benim bunlara inanmadığımı zannettiniz. Öyle mi? Benim bunlarda bir müşkülatım yok. Tamam. Aman, aman kardeşim. Akşam akşam de bu saatte de yanlış anlaşılmayalım. Benim böyle şeylerde müşkülatım yok. Helal olsun bir Müslümanın böyle şeylerde müşkülatı olamazsın. Ancak tabi ancak imanını zulüm bulaştıran insanların bu konuda müşkülatları olur. Öyle mi? Hatta karınca yayınlarından bir kitap çıkmış bir gün zannedersem inancı sağlamlaştıran unsurlar diye seyit sahibi açtım okuyorum baktım dipnot İsa Aleyhisselam gelişi işte Mehdi ve Deccal rivayetleri anlatılır ki dipnota Hanefi Akın diye birisi tercüme etmiş diyor ki her ne kadar diyor rivayetler gelse de ehl-i buna bunlar safsatası diyor, hikayeleri diyor, bakın kitabı yazan bunların olduğunu tercüme ettiren de imanı sallamlaştıran unsurlar diye başlık atıyor, dipnota bunu gördüm evet dipnotta. Fevzullah geldi Ankara'ya bir hemen orayı açtım burayı gördün mü subhanallah dedi nasıl ya dedi ya arkadaş sen tercüme ettiren sen değil misin evet Bu yayın evinin sahibi isken değil misin evet ya nasıl bunu görmezsin vallahi dedim ben böyle bir kitap bastıracağım ve benim verdiğim paramla bu adam tercüme edecek, dipnotlara da kendi şeyini sokuşturacak. Vallahi kaç adet bastırmışsam bunların bütün sayfalarını bu adama yediririm dedim. Ve hiç kimse de bana bir şey diyemedi. Düşünün. Hem parasını alıyor, inanmıyorsan çevirme arkadaş. fiten hadislerinin hepsinin Allah'ın kitabına aykırı olduğunu söylüyorsunuz ama arkadaşlar hiç sağa sola yazmadan beni biraz dinler misiniz? Daha aklın dindeki yerini tespit edemeyen aciz insanlar olarak Allah'ın kitabında söz söylemeye utanmıyor musunuz? daha bir aklın teslim ettiğin, dindeki yerini anlamayan sizler tercüme kültürüne muhtaç olan sizler nasıl oluyor da Allah'ın yazı olduğu ümmi dediği helal ve haram kılma etkisi verdiği ve kendisine kıyamete kadar gelecek bu vahyi indirdiği razı olduğu kalbini masivadan temizlediği ve dilini hak indirdiği bir programda devre dışı bırakıyorsunuz. Nasıl olur da Allah'ın kabir azabını bildirdiği Resulullah'ın sünnetinde söylediği bir mesele inkara gidiyorsunuz. Nasıl olur Allah kitabında biz bir ayet indirirsek, onu unutturursak, bir benzerini getirirsek veya beyanını öğretirsek ve biz de bunları yapmaya kadir olduğumuz halde dediği halde nasıl suyu inkar ediyorsunuz? Allah Resulunu miraca çıkardığı halde onunla perde arkasında konuştuğu halde ona verdiklerini verdiği halde nasıl miraca çıktığını inkar ediyorsunuz? Beş vakit namazı farz kılan Rabbimizin Allah Azze ve Celle'nin beş vakti kıldığını kim yaparsa ona elli vakit namaz sevabı vereceğini söylediği halde siz bunu nasıl pazarlık diyorsunuz? O zaman siz dua da etmiyorsunuz. Ettiğiniz duada Allah'la bir pazarlık değil mi? Kalemler yazmış, defterler dürülmüşken nasıl bir kalemin adım attıktan sonra yazacağına inanıyorsunuz. Allah'ın ilminden şüphe değil midir bu? arkadaşlar elinsaf. Allah'ın vahyini anlamada kendinize acıyın bedeninize acıyın nefsinize acıyın ve anlamadığınız bir şeyi anladık gibi icra etmeyi Allah aşkına kalkmayın nefsinizi zulüm etmeyin sonra eyvah ne yaptım ben dersiniz de ne kendinize bir faydanız ne de ateşe sürüklediğiniz insanlara bir faydanız olur Allah hepimizin hidayetini artırsın Allah hakkı hak bilip hakka inanan batılı batıl bilip ondan uzak kalanlardan eylesin ben dinini tartışmaya açıklamaklardan değilim ben dinimi biliyorum tartışmak istiyorsanız ben dinimi biliyorum ben tekfir etmiyorum Allah ile Resulünün arasını ayırmaya çalışanlara Allah kitabında kafir sinnet vahiydir inkarı küfürdür inanmayan da kafirdir bu çok nettir kim buna girerse girsin kim girerse girsin kim gocunursa gocunsun burada şahsı tekfir değil itikadı tekfirdir bu böyledir ehli sünnetin itikadı da böyledir ister inanırsınız İster inanmazsınız bu sizin bileceğiniz iş cennet insan bir ayakkabı bağı kadar yakındır unutmayalım ki cehennemde ama sözümü yine tekrarlayayım peygamberin sünnetine pratik diyen sizler bir Kur'an mealine dahi muhtaç olacak kadar acizsiniz biraz el-insaf diyorum. Subhaneke Allah'a füme ve bihamdike veşhuden la ilahe illa ente estağfurullah ve etubilelim Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve berekat.